Sevgili seyirciler, vapur sohbetinden herkese selamlar, sevgiler diyoruz. Bugün biraz sonra Eminönü'nden Kadıköy'e Divan edebiyatımızın üstatlarından çok değerli bir isimle, değerli büyüğüm sevgili hayatı inançla şehir hatları vapurunda sohbet yapacağız. Kendisini bekliyoruz. Gözlerimiz yollarda. Gözleşe rahmettir. Ağlamayan gülemez. İçi ağlayıp yüzü gülene derler insan. Gece ağlayıp gündüz güle ne derler güzel insan Sevgili hayatı inancı desek ki bu, bu gemi sizin olsa Ve sizin olmadığınız bir dönemde Allah korusun batsa Bir armatör olarak buna yaklaşımınız nasıl olurdu? Dünyada yaşanıp da size bir acı, ızdırap, pişmanlık verecek Tatsız ne varsa siliniyor formatlanıyor Çünkü cennete üzücü şeylerin girmesi yasak Kalabalıkla birlikte geliyor. Hocam. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş, sabahı bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Yani, hamdolsun efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizi Allah... şehir hatları vapurunda misafir edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Allah razı olsun. Boğuzların büyük ilgisi var. Eksik olmasın. Bir mı? dakikamız kaldı. Tamam. Şimdi çok güzel bir söylemim var. İnsan için İstanbul'da yaşamak ikinci belki üçüncü fakülte gibidir diyor. Evet, Sevgili. En, Hayat inançlı en, en azından 46 yıl önce ilk defa 16 yaşında gelmiştim hı hı. ve bir şaşkınlığa düşmüştüm hı hı. 50 yıl oluyor neredeyse <gülüyor> ayılmadım da <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şehir burası yani hep ayaklarım yerden kesik dolaşırım buralarda mest vaziyette Peki. Allah nazardan saklasın. Al, amin. Allah uzun ömür versin. Sağlığınızı her zaman. Eksik i̇yi ki geldiniz Eksik. diyoruz. Herkes çok mutlu. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben Biz de teşekkür ederiz. Sağol İstanbul olsun. Kart bizden. Allah razı olsun. <gülüyor> Eksik olmayın. O iyi işte. O iyi. <gülüyor> abi, abi, son 2.75 kaldı. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Sağ ol, kolay o, gelsin. Teşekkürler. Şey, e Saat 14.35. Hocam, hoş geldiniz. Ha. Hoş bulduk efendim. Sağ olasınız. Şehiratların emeklerlerinden olmasın değil mi? Sağ ol. Bir başka İstanbul klasiği bu vapurlarda... ...sayıyer satıcı Burhan vardı. Burhan Pazar'la mı? Burhan Pazar'la ee, tanıyor musunuz? <gülüyor> Abi, tanımaz mıyız? Tanımaz. Ya azizim, nasıl deha, bir bir daha var. Hayatta mıdır? Hayatta, bana, hayatta. Yani görürseniz, duyarsanız selamıyla tamam. tanışmak da isterim. Buraya gelip de o bir şey satıyorsa azizim anlamak yani olmazdı. Olur. Olur. Ekonominin sanki nabzını tutan biriydi o. Evet. Tatlı tatlı anlatır. Bazen şemsiye, bazen evet. kalem, bazen defter. Evet. Bir İstanbul klasiği olarak o hatırımızda. Burhan Pazarlama. İstanbul'da her zaman Üsküdar'dan karşıya bakmanın güzelliği konuşulur. Kız Kulesi'nin güzelliği konusunda. Hakikaten konuşulur. emsalsiz bir güzelliktir. Fethi sayır eden şehir diye <gülüyor> söylemekçe şairi de. Hakikaten İstanbul oradan çok güzel görünür. Hele Kız Kulesi'nin olduğu yerden evet. Hep aşıklar <gülüyor> oradan bakıyorlar. Böyle bir maceran mı var? <gülüyor> Şimdi bütün kalabalık sizinle bir fotoğraf karesinde olabilmeyi çok <gülüyor> istiyor. Hep beraber bir toplu fotoğraf çekeceğiz ama normalde sokakta nasıl durum ben mahcup oluyorum insanların bu ilgisini gördükçe, onları kırmak istemiyorum. O zaman da eve gidilemiyor. Hı hı. Sokakta kalıyorsun. <gülüyor> Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar karaca ahmet. Bu manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. <gülüyor> Gönülden konuştuğu aşikar. onu var, o şekilde seviyoruz. Candan bir muhabbeti var. Ee, hiperaktif tavırlarıyla yüzümüzü <gülüyor> gülümseten. Gerçekten klasik Türk şiirini okumak, anlamak ve anlatmak gayesiyle aslında kendi başladığı hukuk dünyasındaki yolculuğunu bir de e, zaman zaman bir, bir kez etmiş, bırakmış. <gülüyor> Çok evet. değerli, kıymetli büyüğüm. Hoş geldiniz diyorum. Hoş Şimdi yolcu konuklarımız da sizden sonra. Tanımak isteriz. Onların da heyecanı var. Heyecanlarını biraz atsınlar. Sevgili ee, Eda ile başlayalım. Merhaba Eda Beşoğlu. E, 93 doğumluyum. E, Ümrani İlçin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorum. E, aslında yarı avukat da sayılabilirim. Adalet <gülüyor> mevizliyim. Öyle mi? İki yıllığı e, bitirdin evet, yani. Evet iki yıllık çok şükür hocam. Memleket neresi? İnşallah Sivaslıyım. Böyle hocamızı takip ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Sena ben. E, lise son sınıf öğrencisiyim. 17 yaşındayım. E, sağlık alanında çalışıyorum. Şu an Karnı Sultan Soyman Hastanesinde staj görüyorum. E, sizi yaklaşık 3 sene önce kitaplarınızdan tanıdım ve o gün bugündür de takip ediyorum. Eksik olma kızım. E, Sen kayser neylisin? Kayseriliyim ben. Hoş bulduk maşallah Kayseri, Suvas. İkisi de çok gittiğim şehirler. İkisinde de çok yoğun ilgiyle. Hafta sonu yine Kayseri'deyim kısmetse. memleketteyiz. <gülüyor> ne güzel. İkisi de çok biz, muhabbetle, ilgiyle karşılarlar. Büyük kültür şehri. Derinliği olan şehirler evet. bunlar tabii. Kayseri ticaretle anılıyor sadece ama çok eksik bir tanımlamadır. Doğrudan büyük bir ilim şehridir Kayseri. Evet. O ciheti unutmamak lazım. Çok önemli şairleri vardır. O konuda da bir çalışma fikrimiz var. Sadece Kayserili şairlerle ilgili bir hocam. çalışma fikrimiz var. Tam senin yaşındaydım İstanbul'a geldiğimde kızım. Yani şimdi senin yaşında torunum var. Allah başlasın. başlasın. İstanbul'a geldiğimde tattığım hissin adı aşk. Acizim. Ben buna başka bir kelime bulamıyorum. Böyle aklımı başımdan alan, her detayıyla beni mest eden, böyle o martıların halinden... Süleymaniye Camii'nin avlusunda ağlamak diye bir şey vardır azizim. Ağlarsınız böyle. Saadetle ağlarsınız. Bu şikayet gözyaşı değildir. 5 asrı, 6 asrı düşünürsünüz. Olup bitenleri, gelip geçenleri. ileriye bakarsınız. Yahya Kemal merhumun dediği gibidir. Yani kökü mazide olan ati gibi düşünür ve ağlarsınız. Zaten alemi İslam'da Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kulüs-ü Şerif ve İstanbul'dur. Yani evet. İstanbul dördüncüdür, yeri orasıdır, mukaddestir, mübarektir Allah. Düşmanı da çoktur tabii. Yarı güzel olanın gözünü uyku tutmaz. Yari güzel olanın gözünü uyku tutmaz. Heh, Burası vatanınızsa dün... Dün değil işte bu gece sahurda. Şu kravatı düzelteyim ben de. mi? Biraz araziden şey... ileri geliyor. Burası engebeli de. O <gülüyor> Burası <olmadı. değil. gülüyor> Ama ben o geldiğimde görecektiniz. Böyle dal gibiydim değil böyle. <gülüyor> kravat çok denk duruyordu. O, kadar o zaman kravat yoktu. <gülüyor> yani işte. Bir... Arazide kayıyor. Ben düzeltirim onu. <gülüyor> Eksik Efendim İstanbul'da bir gün yaşayıp da ona şiir yazmayan şair yok. İlk akla gelen elbette Nedim'dir. Değil mi? Hoş. Şimdi sevgili Şiire girme. Akşam olur yoksa diyorsun. <gülüyor> Yok gi gi giriyordunuz değil mi? Benden bir şey diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olur mu? Kaç tane şiir dinleyeceğiz? Gireyim mi? Girin. Ee, bak soru sordurmadık bu kızlara. Da Sa A var sorularınız ben, hazır mı? Yoksa soru hemen gireyim ha? mi? Taze taze tut soruları. Nedim, ne bu şehrisi tam böyle ki bir mislü Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Altında mı üstünde midir cenneti ala, el hak buna halet buna hoş bu havadır. Bir gevheri ta ki iki bahre arasında hurşidici hanta bile tartılsa sezadır. Ne dedi? Ana hatları ya. Türkçeden Türkçe'ye Türkçe tercih. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayat böyle geçiyor değil mi sizin için? Ya, Bir şeyler tabi. söyledikten sonra ne dedi? Tabi, tabi. Yani ya açıklamayla değil mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu mübarek şehir, bu İstanbul ki baha biçilmez, kıymeti ölçülemez diyor. Bir taşına Acem mülkünün tamamını veririm diyor. İsfahan'ıyla, Tahran'ıyla ve muazzam bir güzellik tamamı İstanbul'un bir taşına denk gelir diye başlıyor söze. Eğer siz İstanbul'u teraziye koyacaksanız öbür kefeye güneşi koymanız lazım diyor. Ancak böyle bir denge kurulabilir İki denizin arasında öyle bir iri inci tanesidir ki işte güneşle kabili kıyas, güneşle kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir, başkası adil olmaz diyor. Öbür beytte de üç beyt okudum zaten. Acaba cenneti hala bunun altında mı üstünde mi diyor, uzak olmamalı diyor İstanbul öyle bir şey ki herhalde ya altında değil mi? ya üstünde. İstanbul'da bulunan bir büyük gönül sultanı şöyle bakmış ve demiştir kendisi de İstanbul'da uzun yıllar hizmet verdi. Eyüp Sultan'da ilimde de zulümde de eğilikte de kötülükte de zirveye çıkmak isteyen için İstanbul'dan daha müsait bir yer yoktur. Şimdi gerçekten de sözcüklerle dans eden birisiniz. İstanbul'da. Siz o sohbette konuşurken dans ediyormuş gibi hissediyor musunuz? Dans etmek aklıma gelen bir şey değil ama. <gülüyor> yani sözün sihirli dans, değil mi? Söz sihir gibidir. İnsan kulaktan zehirlenir, pan de kulaktan alır. Söz Hayati'dir <gülüyor> kesin bir inançta. İsmini kim koymuş? Babam. Babanız mı? Görür? Babam koymuş. Babam ismimi Nur hayati olarak koymuş da uzun oluyor böyle akılda kalmıyor. Ben onun yarısını söylüyorum. Bir de inançla bir araya gelince hayati inanç oluyor. O hayati bir inanç meselesi <gülüyor> başlıyor, Çok teşkil ediyor. Güzel. İkinci bir ismim de vardır memlekette. bu Yeryüzünde sadece anam kullanıyor bana onu. Çocukluk ismim Yüksel. Göbek adı. Anamdan başka bana Yüksel diyen kalmadı. Efendim en vefalı takipçim de odur. Anam. Ne güzel. Şimdi, selam olsun biz de ellerini Aleyküm selam. Şimdi o nasıl takip eder nasıl böyle... Elinde bir tesbih ağlıyor, ağlıyor böyle. Ya şefkat dendiği zaman acizim. Şefkat dendiği zaman. Şefkat, bu ya nereye giydirelim? Bu kelime sana ne çağırır? Anam gelir aklıma bir. Analık, hakikaten mücassam, elle tutulur bir şefkattir. Ramazan mübarek gelir. Yılda bir defa gelip üşüyen çocuğunu gece uyanarak örten anne şefkatiyle... Bizi tamir eder, çeker, çevirir, temizler, çok üşütmüşsün, çok kirlenmişsin, yıkar. İşte tam bir şefkattir. Tepeden aşağı bizi rektifiyeden geçirir adeta. Biz kendimize kötü davranırız. Biz haylazlık yaparız, yaramazlık yaparız. Ramazan onarır. Uyku gelir hatırıma şefkat deyince. Tam bir şefkat tecellisidir. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hatta şuurunuz bile yanınızda değil ama... Hiçbir tıbbi müdahalenin yapamayacağı şeyler oluyor sizde. Hem bedenen hem ruhen. Cennette bulunanlar dünyadan bir şeyler anlatmak için aralarında. Arzu ederlermiş yani dünyayı. Epey de bulunduk hani orada ne var filan. Fakat şu var. Dünyada yaşanıp da size bir acı, ızdırap, pişmanlık verecek, tatsız ne varsa siliniyor formatlanıyor çünkü cennete üzücü şeylerin girmesi yasak onlar silinince de geriye pek bir şey kalmıyor dermiş ki birisi ne vardı dünyada şöyle tatlı bir, bir düşün, düşünürmüş Allah hakikaten ya hiç mi güzel bir şey yoktu acaba ya düşün, düşün uyku gelirmiş aklına ya uyku diye bir şey e, ha, hakikaten o tatlıydı dermiş lütfen dikkat buyurun tamam. ne demek bu dünyadan cennete hatırasını götürebildiğin güzellik namına tek şey uyku. Çünkü ruh bedenden biraz ayrılıyor ya uykuda. Güzellik orada. Bu da şu demek. Tamamen ayrılmasından daha güzel bir şey yok. Yani ölümden. Yani ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? diyen şair. Bir Teorik bir şey söylemiyor. Bir ilmi anlatıyor, doğru bir şey anlatıyor. Çünkü onun hocası ona dedi ki, ölmek felaket değil. Öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felaket. Yoksa ölüm dostu dosta kavuşturan köprüdür ve aşıkları onu özlemle beklerler. Ah nerede kaldın derler. Bizim bu mefhumu iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü modern hayatın bize getirdiği en mühim Hastalıklardan biri ölümü anlama biçimimiz, biri de gözyaşı, ağlamak kavramına biçtiğimiz değer, giydirdiğimiz elbise. Bu ikisini yanlış yaptık. İkisini de yerli yerine koymamız lazım. Gözyaşı rahmettir, ağlamayan gülemez. İçi ağlayıp yüzü güle ne derler insan, gece ağlayıp gündüz gülen ne derler güzel insan. Bunu kavramalıyız. Ölüm dostu dosta kavuşturan köprüdür. Harun Reşit, Behlül Dana hazretlerine ölüm bana soğuk geliyor deyince aldığı cevap enteresandır. Tabi buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Şefkat için dört şey demiştim, üçünü söyledim. Aha. Anam bir, Ramazan mübarek iki, uyku üç, evet. yün dört, yün. yün. Tabi gün şefkattir. <gülüyor> yani soğukta kalınca görürsünüz. Ama bana bunu hatırlatmasının sebebi şu. Somurtuş ki bıçak naraki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan sen öp seccadem. Huzura çıkma imtiyazı. Alnını yere koyma Saadeti şefkattır. Şefkattır. Böylece insanlaşırsınız Şair Nabi merhume'ye baksanaya. Sen de yüzünü yere sürmeden yükselemezsin, akıllı ol diyor. Tenbahaki aczi olan Şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurside olur imdadına. Bunları okurdum işte ben gelir giderken burada o yıllarda. Bir gün lazım olacakmış, ne bileyim ben. Ben öyle için okuyordum <gülüyor> Bir şimdi, gün lazım olacakmış doğru. Yolcularımızın da soruları olduğuna eminim ki Ben bekliyorum Yanımızdaki misafirlerimizin de var ama Şimdi Ramazan sürecinde e, Açlığı güzelliğini yaşadığımız bir süreç gerçekten Evet Ama insanın sizce kaç tür açlığı vardır Üç türlü açlığı olur insanın Bir mide açlığı ekmek ve çorba ona iyi gelir Herkes bunu bilir söylemeye hacet yok İkinci açlık kafa açlığıdır Bilgiyle doyar bir pide fazla yemekle kafa açlığını doyuramazsınız bu bilgi, bilgi ister. Fakat kafa açlığının özelliği şudur. Mide açlığı gibi her tesççe idrak edilmeyebilir. Bunu fark etmemek sıklıkla gerçekleşir maalesef. Fark etmek için biraz dikkat, yardım lazım, uyarı lazım. Dost da o demektir yani. İbn Haldun'a atfedilen bir söz. Bilgi buğday gibidir. Beynin değirmen verdikçe öğütür ama kesersen taşlar birbirini öğütmeye başlar evet. alzheimer denen şey bu olsa gerek öğrenmedikçe beyin kendini yemeye tahrip etmeye başlıyor diyor hafızların bulamamasına dikkat çekmek isterim Değil mi? dikkat çekmek isterim ezber yani aslında lütfen. beynin cilası evet ezber beynin cilası 600 sayfa ezberlemiş birçok hafız tanıyor 80'li yaşlarında elini cebine sokuyor adam Şöyle 20 dakikada falan gidiyor camiye. Günde de buna 5 olmazsa bile 4 defa gidip geliyor yani. Eller cepte pardesü. 10 20 gidiş 20 geliş 40 dakika demek bu. Bir başlıyor Bismillah Ya Selih Şerif tebarekühü gider gelirken <gülüyor> tamam mı? Her gün bu zihne bir şey olur mu canım? Bu zekaya, bu kafaya bir şey olur mu? ya? Ondan sonra bir şey sonra pırıl pırıl 15 yaşındaki hatırasını Sular Sender gibi anlatıyor. Sen de hayret ediyorsun ya. Bu adam dahi bir. Dahi tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'in muciz tabiat Elbette başka hiçbir kitapta, hiçbir metinde olmayan bir şey. Ama insan da bunu öğrenebilecek, hıfz edebilecek bir kapasiteyle yaratılmış. Demek ki beyin öyle bir şey. Üçüncü açlık, gönül, gönül açtık gönül açlığı. O da sevgi, iman, aşk, ister, zikir ister feyiz ister, feyizle do doyar e çok öğrendim ki ilimler tahsil etti, e kalbini doyurmaz onun derdi başka, yani üçünü birden tatmin etmeden, insanın hem mide hem kafa hem gönül açlığını gidermeden mutlu olması mümkün değil, bir resim görmüştüm azizim, Katalonyalı mıydı o, Salvador Dali var ya ressam, Deli Dali değil mi? Onun resimleri çok enteresandır Şöyle bağdaş kurmuş oturan bir hilkat garibesi resimde. Böyle bakıyorsun erkek bir kadın o bile belli değil. Tabi bunu mahsus yaptığını sanıyorum ressamın. İnsanlığı temsil ediyor cinsiyetten de şey yapmış yani arındırmış. <gülüyor> Ressam işte adı üstüne deli yani. <gülüyor> Ama dahi olduğu şüphesiz. Şüphesiz yani. Resmin özelliği ne? Dirsek şuradan fırlamış dizi patlamış perişan. O kadar üzgün kahırlı o kadar perişan ki... Acıyorsun yani. Belli adam çok dertli. Veya yani o insan çok dertli. Çok af buyurun. Yani bunu izah etmek durumundayım. Genital bölgesinden açılan bir çekmece boş. Karın nahiyesinden açılan bir çekmece var, o da boş ve göğsünün sol tarafından yarı açık bir çekmece var. Bütün dikkatiyle eğilmiş oraya. Orası da boş çıkarsa felaket endişesi içinde. Yani dünya mutluluğu insanoğlu bulan. Zenginliğinde aradı, bulamadı, gönülde arıyor, buldu buldu, aksi iflas, diyor Salvador Dali resminde. Bu resmin verdiği mesajın ana vatanında bulunuyoruz biz de. İşte bizim biraz kendimizle tanışma sorunsalımız var, eksikliğimiz, <gülüyor> eksikliğimiz var. var. Cenab-ı Hak onu da gidermeyi bize Al. ihsan etsin inşallah. Al. Şimdi yolcu misafirlerimizin sorularıyla... Soketimizle Baş devam Buyurun. Sonra Buyurun. bu tarafa mikrofon vereceğim. Bakalım neler gelecek. E, kim başlasın? Ben başlayayım. Merhaba. <gülüyor> tamam. Hocam sizin bize vasiyet ettiğiniz bazı kitaplar vardı. İnternet sitelerinizde var. Ben hem onlar için sorayım hem de divan şiirini anlamak açısından. O şiirlerin o kitapların dili de biraz ağır. Anlayamıyorum yani ben. En safsızlık süreci... etme. Bu süreci ben anladım. <gülüyor> Bu süreci biraz daha hızlandırmak istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani divan şiirini <gülüyor> anlayabilmek için bize tavsiyeleriniz var mı? E, Lugat. Yani divan şiirini anlayabilmek için kelime bilgimizin çok zenginleşmesi lazım, lazım yani, yani. bu Değil bir mi? süreç. 21 yaşlarımdaydım. 22 yok anca 21 veya 22. Ya i̇şte burada Üsküdar'da bir evde oturuyorum. Bekar evi Talebeler 11 kişiydik. Hepsi bekar. Bir ben evliyim. Siz zaten herhalde 20 yaşında, 20 yaşında, yaşında evlendiniz Evlendim. 3 yıl okudum talebe olarak. Mezun olur olmaz da baba Bir, olur. bir yaşına, olmadan <gülüyor> önce 1 yaşında babaydım mezunken. Yani işler acısı bir durumda yani işler acısı. Yani gözle şey olurdu hep. Onun için diyorum ağlayın falan diyorum insanlara. Ağlamak iyi geliyor. Bir yargıtay kararı okuyorum ve müncer kelimesiyle karşılaştım. Müncer kelimesinin anlamını bilmiyorum. Ve bunun da gayet normal karşılanacağını düşünüyorum. Ya bir kelimeyi tanımadığımızda ne yaparız? Kapatıp geçebilirsiniz. Siz kimse bir şey demez ama ben kapatmadım, ısrar ettim. O beytte yer alan kelimelerin her birinin manalarını bulup montajlamak suretiyle beytin manasına eriştiğimde değdi o zahmete. Bu karanlık hücremde geçirdiğim hüzünlü geceler ferah bir sabaha dönüşürme ya Rabbi. Recaiizade Mahmut Ekrem. Ben bunu nasıl öğrendim? Ne oldu şimdi yani bu halde alınacak önce? ders. O tadı tarif etmek çok zor tabii <gülüyor> ama çok güzel onu söyleyebilirim. Bu sabrın varsa Benden iyi öğrenirsin sen o işi. Bu bir. Temel işte senin bahsettiğin, web sayfama da koyduğum, vasiyetim dediğim iki evet. temel kitabın anlamı ise şu. O temel bilgilere sahip olmadan divan şiirini, kelimelerini anlamakla şiire nüfuz edemezsin. Çünkü kelimeleri anlarsın tamam ama arka planında bir dünya vardır. Bir değerler manzumesi vardır. Yani kültürün kodları vardır. İşte o kitaplar sana onu sağlayacağı için... Öncelikli olarak hem de bir vurgu yapıp vasiyetimdir diyerek her ne kadar web sayfamda ona tavsiye dedimse de <gülüyor> tavsiyeyle vasiyetle aynı harflerle yazıldığından <gülüyor> efendim tavsiye vasiyetle doktor tavsiyezdir o bana. Hocam vasiyetini yaz dedim. Niye dedim. Kabir hayatında konuşamazsın aksi dedi. E ne var bunda dedim. Sen konuşmamaya dayanamazsın dedi. <gülüyor> yani. Dost dediğinde böyle olur, Allah'ı ve ölümü hatırlatan dosttur, unutturan düşman. Ya vasiyetini yaz dedi, bundan da birçok gence bir ulaşma imkanı, bir fırsat doğdu. Ben şunu gördüm kızım, bir şeyin derdine düştüyse, merak ettiyse, insan oğlunun öğrenme kabiliyeti inanılmaz, İnanılmaz. Mesela 15 yaşında çocuk, bir futbol takımına gönül vermiş, ve o sayede öğrendiği o kadar çok şey var ki hayretler içinde kalıyorum ya nasıl ezberliyor diyor o bana hayret ediyor nasıl beyt ezberliyorsun ben de ona hayret ediyorum. Ya kardeşim bu kadar çok kelime ama gönül verdiği bir mevzu var yani artık seviyor ya sevgi çok büyük bir güç. Hocam evet. e, sizden sonra peki bizim divan şiirini öğrenebileceğimiz bir talebeniz, yetiştirdiğiniz biri var mı? Biri sensin. <gülüyor> biri sensin. Teşekkür ederim. Evet. Bu soruları bir adam boşuna sormaz kızım. Evet. Sen 17 yaşındayım diyorsun sen. Evet 17, e 17 ha, yaşındayım. Dur bakalım. Koy bu üstüne bir 17 daha. Allah şaşırtmasın. Dikkatin yoğun kaldığı müddetçe... Tuzağa düşmediğin, ıvıra zıvıra hayatını harcamadığın 17 sene sonra bu meselenin profesör olman için bir engel var mı? Yok. İnşallah, İnşallah. da sevgili Hayati inanç gibi tuttuğunu koparan. Estağfurullah. E, o avukatlık zamanlarınızda da dönmek istiyorum aslında. Bu O sabrı, kararlılığı değil mi? Bir avukat olarak aslında yaşadığınız o süreç ve... Gerçekten. Kötü bir avukatlım mı? Sonuçta hayati bir avukatlıktan ziyade boşanma davalarında bile yani tam, herkesi barıştırmaya yöneliyorsun. öyle avukatlık mı olur? Tabii. <gülüyor> seni Fakat ne oluyor? Uzun vadede kazanıyorsunuz kardeşim ya. Dostunuz oluyor ya. Doğru. Fakat tabii aşırı tevazu da kibirden derler. Lüzumsuz tevazu etmeyeyim. Çok iyi bir cezacı olduğumu söyleyenler yani de az var. değildir. Yani. <gülüyor> yedi, i̇lk o dönemlerde 7-8 yıllık bir süreçten sonra evet, e, çekildim. çekildim. Yani, şundan dolayı yani Taşra'da kendi memleketimde avukattım meslekte problem yok onu Allah'ın hızıyla bir şekilde götürüyoruz ama sosyal çevre epey beni bozdu yani istikametimden sapma olmaya başladı <gülüyor> baktım ki çocukların vebaline gireceğim onlar kötü örnek olacağım kötü yetişecekler ve onlara ben bir şey veremeyeceğim bundan korktum 3-5 yaşlarındaydı onlar yer ve iş değiştirerek İstanbul'a gelip cübbeyi de çıkarıp yeraltı dünyasıyla irtibata geçtim <gülüyor> çok iyi, çok iyi. kendim günah kabahatlarımdan temizlenmeye çocuklarım da doğru dürüst yetişmesine en azından engel olmayım dedim yani sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan sen engel olma da İstanbul'a getirdim hala teşekkür ve dua ederler babacığım bizi buraya getirmeseydin biz kim bilir hakikaten öyle yani şartlar ağırdı Merhabalar hocam. Siz neredesiniz? Ben Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'tan? Aynavutköy'den geliyorum biraz uzak. Yeni havalimanının oradan geliyorum. Dün buraya gelebilmek için, annemden izin alabilmek için 5 çeşit falan yemek yaptım. Bugün göndersin diye. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> İnşallah sağ salim döneceğim. İnşallah. Benim sormak istediğim şey şu. Ben Necip Fazıl çok seviyorum üstadımız. Kahramanmaraş'ta da çok bulunmuşlar, şey yazarlar. Evet. Ya. <gülüyor> Ya o videonuzu izlediğim zaman çok farklı şeyler hissettim ben gerçekten. Hani bu kadar güzel bir ahlakla, bu kadar güzel bir şekilde yaşıyorsunuz Allah razı olsun. Sizi dinlemeye de geldim. Ben tanıştığım için çok teşekkür ederim. Ee, şey soracağım size. Soracağım soruyu unuttum. <gülüyor> gerçekten şu an soracağım Sen soruyu unuttum. Yapmasın, o bir dönsün bir benim oluyor. aklıma gelsin soruyum olur mu? Hayır kalkınız elareledin. O da güzeldi. Tamam. Var mı başka soru? Hocam genelde hanımefendiler size daha bir ilgi gösteriyor gibi geliyor bana. Onlar yani... şefkat sahibi de ondan. Değil mi? O şef... ya, erkek nedir bu ülkede biliyor musunuz? 20 yaşına kadar anasının eline bakan, 20'sinden sonra hanımın eline bakan bir zavallı. <gülüyor> <gülüyor> Biz onların şefkatine muhtaçız. Desteğini bir gün çeksa yuttuk vallahi Emin oldu yani. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani hala da, yani numara yapacak durumda değiliz yani. Bir gün desteği, yardımı olmayacak mesela Refik Hanım'ın hanımefendinin. Düşünüyorum. Bitti. bitti. Ve evet, 40 yıldır bu kahri çeken bir insan var karşında ya. 40 yıl. Ben ona dedim geçen gün işte. Bu sene 40 seneyi devriyemiz de. Yani. Maşallah. Maşallah. Allah hepinize nasip etsin gençler. Anladım. Dedim ki 40 sene ben sana şükrederim, sen bana sabredersin. Ümit ederim ki şükreden de sabreden de cennete gider. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Ben şükrediyorum, nimet o sabrediyor. Hakikaten sabredilecek bir biri de değiliz yani. Kiminlerde hangi günlerde belli değil <gülüyor> eve yolu düşmüyor. <gülüyor> Çok memnun oldum. Vapura geldiğini söylediniz mi? Ya biliyor. biliyorum. O hazırladı bizi tabi. Tabii <gülüyor> tabi. Tabii, tabii. Dün de programdaydık. Ertesi önceki günde zaten onun şeyin kontrolünden geçmeden özen çıkmış. Onur alıyoruz. Şimdi şiirde de bazen böyle bu Fluluk insana çekici gelen Elbette, bir hal yani muhatabı anlamasa da ona güzel gelir. Siz de bunu bülbülün dilini anlamadığınız dilin, halde dilin... dinliyoruz ya hani kendi hissiyatını döker şair bülbül gibi. Tam anlamasanız da mest olursunuz. Hissedersiniz bir şey var orada yani. İçiniz yanar böyle cız, böyle içiniz yanar. Yahu ne oldu dersiniz? İşte o ruh dünyasında olup biten bir şeydir. Ortak değerlere sahip, ortak hikayeye sahip olunca bir yerinden sizi yakalar. Ve bunun ille aklen izah edilebiliyor olması da gerekmez. Bülbül öterken gözlerin sulanıyor. Ne oluyor sana? Sen kuş dili mi biliyorsun? Hayır. Ortak diliniz ana vatan cennet. Doğru söylüyor ve sen bunu bal gibi anlıyorsun ve özlüyorsun. Özlersin tabi. Baban cennetli. Sen oralısın gelmişsin dünya <gülüyor> çöplüğüne. <gülüyor> e burada vakit geçiriyorsun. İnsan özlemez mi? Keznayistan taamer abi biri end. Yani neyistan ne, kamışlıktan kesilen ne gibi dünyada ızdırap çekiyor ağlıyorum diyor. Eznefirem merduzen nalidan kadın erkek bana acı dağılıyor Hazreti Mevlana ikinci beyitinde Mesnevi. Geçen gün konumuzdu da. Yani Neyi, niye ağlıyor? E, cennetten geldin, cenneti bilen biri için dünya çekilecek yer mi yani? Ancak bir vazife için geçici olarak biteceğinin tesellisiyle idare edilebilir yani. Yoksa, <gülüyor> yoksa, yoksa çekilecek şey değil yani. <gülüyor> çekilecek şey değil ve bütün derdi burası olan için de ne kadar... Esef edilse yeridir. Sohbetimizi yaparken bu Ramazan ayında da insanın sesini yükseltmesi, sözünü yükseltmesi değildir diye çok aslında eski sohbetlerinizde bahsettiğiniz bir şeyi büyük not almıştık. Büyük mi? laf etmişim. <gülüyor> <gülüyor> yani gürültü patırtı yaparak, bağırarak falan, kürsü yumruklayarak çok rastlıyorum da bu hoş değil. Sözün kıymetli olan bağırmayı arzu da etmez. Doğru da bulmaz zaten. Ne oluyoruz? Ya? Ne, ne, ne bağırıyorsun ya? E sözüne güvenmiyorsun demek ki. Zaten şüphelisin demek ki yani. Şimdi ben şu mesafeden bu kardeşimle konuşurken bağırıyorsam bu ne demek abi? Bu mesafeden bağırmadan da duyacağına göre niye bağırıyorum? Uzaklaştı o benden fikren de. Onun, neden? Koptuk işte. Yani, koptuk. Sözün...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 Çok üzülürüm hastanelik olurum o, o, o, o dediğin ben değilim ama senin neyi ima ettiğini anladım ben sana onu anlatayım <gülüyor> Ya o senin dediği rivayet etmek başka rivayet etmek başka İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri armatördü Gemisi battı muazzam bir servet battı diye haber geldi daha doğrusu Gayet müsterih mütebessim Elhamdülillah deliler Evet. Şaşırdı soran kişi herhalde dünya malından kurtulmayı saadet saydı o yüzden şükretti bize benzemiyor tabi ne de olsa dedi bir, bir müddet sonra geminin batmamış olduğu haberi gelince aynı edda ile aynı biçimde elhamdülillah dedi kafası karıştı soranın kişinin yani bu defaniye o halde <gülüyor> Ve sordu aldığı cevap şudur her iki haberde de batana çıkana bakmadım ben haber gelince kalbime baktım Dünya malı kaybından dolayı bir üzüntü var mı? Baktım yok elhamdülillah dedim. İkinci haberde bir sevinç var mı? Baktım yok ona elhamdülillah dedim. Benim hamdettiğim şey şu. Bu kalpte Allah'tan başka bir şey için üzüntü veya sevinç yoksa elhamdülillah varsayandı. İmam-ı Azam bu Hanife onun şeyi buydu işte Senin ima ettiğin bu ama Tövbe estağfurullah haça ben kahrımdan ölürdüm herhalde <gülüyor> Yani <gülüyor> biz sadece anlatıyoruz nerede nerede <gülüyor> İnşallah bir, bir şey benzer de böyle bir miktar Böyle bir miktar hani bir kırıntı Benzer kişi sevdiğiyle beraberdir hükmü hoca bince Onlara biz de şu kadar benzedik diye bir muamele görürüz Ümidiyle anlatıyoruz oldu işte böyle Eldekinin kıymeti bilinmiyor. Ölüm gelmeden hayatın, hastalık gelmeden sıhhatin, yaşlılık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin ve meşguliyet gelmeden boş vaktin kıymetini bilin diye hadis-i şerifte işaret var malumunuz. Böyle ne tekrar diyeceksin? yaşamak istediği kadar güzel bir hatırası var mı? Tekrar İstanbul'a gelip o zaman ben rotamı arıyordum kendime yani çölde ördek gibi şaşkın, perişan ideoloji tufanına tutulmuş dengeleri altüst olmuş huzuru perişan olmuş halde geldim İmam-ı Gazali hazretlerinin eserlerini aramaya başladım Bilhassa Tehafütül Felasife Filozofların yıkılışları manasına geliyor ismi ve şu an itibariyle Oxford'da ders kitabı Vefatı 1111 9 asra yaklaşıyor ben o Hazreti Aşıyım'dır. Onun kitabını arıyorum. Bir yıl kadar aradım. Yani o kitabı. Bir yıl sonra o sayede size vasiyet ettiğim kitapları da buldum. Derdim teskin oldu. Elle tutulur gibi bir vicdani rahatlığa, bir huzura kavuştum. O gün tattığımı herkese ulaştırmak, her gence ulaştırmak için bu kadar panik yapıyorum yani bu kadar telaş bu kadar laf belli, ondan eksik olmayın Tekrar inşallah. oraya gelmek isterim işte. O heyecanı, o lezzeti, o duyguyu bir daha özlerim doğru. Bir gibi. daha yaşamak isterim. Ancak geriye doğru baktığımda kalburüstü hatıralar, silinmeyen hatıralar hep Ramazan ayı içinde biliyor musunuz? En bir güzel. şey ya. Ramazanda Rutin değişiyor sanki zamanın değil mi? seyri de bir değişiyor, değişiyor Alet abi. İnsafla bir yavaşlıyor sanki bir şey oluyor. Gene 24 saat ama bir başka seyrediyor Seyir. sanki <gülüyor> böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> yani o senin nasıl idrak ettiğine <gülüyor> bağlı. Her saat 60 dakikada pastane penceresinden mi bakıyorsun hapishane penceresinden mi? Yani onu sen öyle idrak ediyorsun İşte kabir hayatı da öyle anlatılıyor değil mi? Biri için... Binlerce yıl dakika hükmünde biri için bir dakika gün uzar, yüzyıl olur dediği gibi Cengiz Aytmatov uzadıkça uzuyor. Bu zaman idrakini de bize öğretiyor. Ramazan ayrı bir bereketi, lezzeti de orada. sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öncelikle hemen yanı başımızdaki yolcu konuklarımıza ben teşekkürlerimi ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun kızlar. Aa, çok teşekkür ederiz. Bizlerden Siz nasılsınız? De. Nasıl hissettiniz? Manzarayı gerçekten çok bugün dört bu tarafa insanlık Çok, kalan, çok güzel. Çok güzel. Allah, razı yani bu, oldum, çok <gülüyor> Allah razı olsun. Yani bu mahcup oldum. Çok sevindim. Allah razı olsun. Duanızı da eksik etmeyin. <gülüyor> Hüsnü hatime için dua edin. Bunun ihsan edilmesi için, gülerek ölmemiz için dualarınızı esirgemeyin. Çok memnun oldum. Biz çok müstesna çok. bir zaman dilimi oldu benim için. <gülüyor> Ağzınıza sağlık diyoruz hep birlikte gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, <gülüyor> her işiniz güle güle olsun. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ya, ederiz. Hoşçakalın. Cennet'in düşümü iyilerle sohbet, cehennemin gölgesi kötülerle yakınlıktır demiş. Mechul bir şair, güzellerle sohbet, cennetten bir numunedir. Allah iyilerle karşılaştırsın.